Takva, imanda takva en büyüğü. İmanda takva, tevhidi koruyabilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem. kimin son nefesi tevhid, kelime tevhid olursa, dahlel cennet, cennete girer buyuruyor. Nasıl tevhid korunacak, nasıl tevhid yaşanacak? La ilahe, kalpten ilahlar çıkarılacak ki cemali sıfatlar etsin kalpte. Kalp bir berbat durumdayken o kalpte cemali sıfatlar olmaz. Ayet-i kerimede, diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, ey peygamber heva hevesini ilah haline getirenleri gördün mü buyuruyor. Sen onlara vekil değilsin buyuruyor. Demek ki kalpten bir takım menfi hususiyetleri, menfi huyların, menfi davranışlar kalpten silinmesi lazım. Menfi duyguların çıkması lazım. İllallah kalpte imanı güçlenmesi lazım. Bir insanda nefsane arzular galip gelirse kul Allah'tan uzaklaşır. Ruhani arzular gelirse kul Allah'a yaklaşır. Nimetler Cenab-ı Hak bir takım malzem veriyor bu dünyada. Mal veriyor, mülk veriyor, evlat veriyor, istidatlar veriyor, makam mevkiler veriyor vesaire vesaire. Bunlar nimetler, bunlar iki uçlu piçak gibi. Bunları nefsimiz hesabına kullandığımız zaman La ilahe, katte ilahlar peyda oluyor. İnsan onun putperesti oluyor. Ve bu malzemeler Allah yoluna seferber edilirse, kalpte Cenab-ı Hakk'ın merhamet, şefkat, Afü gafur vesaire Cenab-ı bu cemali sıfatları kalpte tecelli ediyor. Kul ne oluyor? Zarifleşiyor, inceleşiyor, hassaslaşıyor. Rakik bir insan oluyor, ince ruhlu bir insan oluyor, zarif bir insan oluyor. Bir ıslak dalı bile koparmaktan endişe ediyor. Yani haçtaki talimat o bize. Av avlama, avcıya avı gösterme, ıslak bir dal koparma. Cenab-ı Hak verdiği nimetlerden de mesul olduğumuz, ''Sümmeli tüsünün yevmi o gün verdiğimiz nimetlerden elbette, elbette sorulacaksınız.'' buyuruluyor. Yani kime ne kadar istidat verdi, bu istidada ne kadar biz inkişaf ettirdik, ne kadar ifa ettik, ne kadar takva Allah'a yaklaştı veya ne kadar Allah korun, fucura düşar olduk, kalbin tedavisi ruhun mensup oldu, Rabbin'e zikirli olmuş oluyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'de 200 küsür yerde fazla zikri geçiyor. Demek ki kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak, iman kalpte güçlenecek. Ela bizimkileri tatminlül kulup, kalp o şekilde bir huzur bulacak. huzur haline gelecek kalp. Nerede huzur bulacak? Bollukta huzur bulacak, darlıkta huzur bulacak. Bollukta Allah yolunda daha çok verdiği nimetleri sarf etmende huzur bulacak. Darlıkta Cenab-ı Hakk'a sabretmekte, Ya Rabbi her şey sendendir, esas hayat ahiret hayatı diyerek Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek. Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Kalp Cenab-ı Hakk'ta huzur bulacak. Cenab-ı Hak ikaz ediyor Haşr Suresi'nde Allah'ı unutan, bu yüzden de Allah'ın kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Allah'ı unuttuğu zaman günah işlemeye başlıyor. Ancak insan Allah'ı unuttuğu zaman günah işler. Ya Rabbi diyerek bir çelme takmaz. Ya Rabbi diyerek Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir gıybete başlamaz. Onun için Cenab-ı Allah'ı unutan Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruluyor. asıl dünya ilahi aleme giden bir istasyon. Yani bu usta uyumamak zaruri. İmanın merkezi kalp. İman histir, duygudur. Hissiyat merkezi kalptir. İman dil ile ikrar, kalbiyle tasdiktir. Yani dil ile ikrar, zihinle tasdik değil, kalbiyle tasdiktir. Onun için imanın kalpte derinleşmesi zaruri. Bu bu kainattaki muammalar da sırlar akılla değil, kalple çözülür. Kalp keşfeder. Dinin en zor meselesi budur, imandır. Yani kalbi muhafaza etmektir. Hiçbir zaman iman bir taviz kabul etmez. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede hutsuri zulmedenlere, zulmedenlere meyletmeyin buyuruyor, yani fasıklara meyletmeyin. Kendi hayatını ziyan edenlere meyletmeyin, gafilleri meyletmeyin. Sonrası ateş dokunur, cehennemde yanarsınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü onları meylettiğiniz zaman, fasık meylettiğiniz zaman, Oradan hisseler gelmeye başlar. Tabi gelmeye başlar. Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki zulmedenlerden, fasıklardan uzak durabilmek. Tevhid-i muhafaza için. Tevhid çok mühim. Cenab-ı Hak kendisinde ortaklık istemiyor. Heva hevesle ortak olmayacak başka şeylerde ortak olmayacak. Allah gönlü din düşmanına muhabbet, İslam düşmanının muhabbet onlarla bir muhabbet kurma kalbi bir leke getirir, bir zarar verir. Gazali Hazretleri zihni beraberlik diyor. Kalbi beraberliği yola çıkar ayaklar kayar buyuruyor. Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Beyhaki rivayet ediyor. Fasık bir kimse met edildiğinde Cenab-ı Hak gazaplanır. Çok mühim bu hadis-i şerif. Fasık bir kimse methedildiğini Cenab-ı gazaplanır ve bu, bu davranış sebebiyle arz sarsılır. Yani bu işin felaket tarafını, kalpteki doğurduğu bir felaketi bildiriyor. Yine diğer bir hadis-i şerifte Ahmed bin i Hanber naklediyor. Münafaa efendi demeyiniz. Eğer onu efendi sayacak olursanız aziz ve cili olan Rabbiniz gazabını üzerine çekmiş olursunuz. Yine müminler, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık onu Allah nedeni hiçbir değeri yoktur. Vatandaşlık ayrıdır, dostluk ayrıdır. Vatandaşlık saygıdır, hukuktur vesairedir. Ona dikkat edilecek. Yani mümin, müminle alakasını arttıracak. İman güçlenecek. Yine diğer bir ayet-i kerime, Söyü, Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Onların yanında izzet, kuvvet ve şeref mi arıyorlar diyor Cenab-ı <gülüyor> Bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Yine Menteşe bir kavmim fevbe minhum buyuruyor. Kim bir kavme benzerse o ondandır buyuruluyor. Efendimiz on Muharrem orucunda Beni İsrail'e oruç tutuyordu. O gün biz dedi, dedi Musa peygamber dedi, Firavun'u dedi bu 10 Muharrem dede de, dedi dede helak etti, boğdu. Biz de 10 Muharrem'de oruç tutarız dedi Yahudiler Ki oruç tutma şekli değişik olduğu halde, Efendimiz bir gün evvelini bir gün sonrasını tutun buyurdu. Yani ibadette bile bir muhalefet, yani Peygamber Efendimiz ibadette bile benzememeyi, yani bir İslam şahsiyeti, bir İslam karakteri, bunu muhafaza etmemize ki bu da bir imanımızın icabı olmuş oluyor. Yani düşünelim yani ibadette bile cenabak benzemememiz istiyor. Peygamber ben benzememizi arzu ediyor. İmanı korumak için dikkat etmeli. Kalbin kayması, ekmek kesen bir insanın pıcanı yanlışlıkla damarına kaydırması gibi. Gayri iradi piçak kayar. Ülfet o şekilde kalbi kaydırır. Vücutta en hür uzuv kalptir. Onun için kalbi muhafaza zaruridir. Her uzva bir hükmümüzü geçer, kalbe hükmimiz geçmez. Kalpte irade yoktur. Sevilmeyen birinden sev desen sevemezsin. Sevilen birinden nefret et deseler edemezsin. İşte onun için Cenab-ı Hakk'ın'a sadıkıyım buyuruyor, sadıklarla beraber olun. Duada bir çatlak var, zamanla yıkılır o var. Bir camda çatlak varsa o camı istediğine kadar yapıştırın o çatlak daima kalır. Onun cenabı cenab imanı Allah'tan korkun, ona yaraşır şekilde korkun, ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Kitap ve sünnetin kalbin derinliklerinde hissedilmesi, bir heyecan için yaşanması zorunlu. Ne zaman kadar? Son nefese kadar. Hanzala kendi kendine, Hanzala münafık oldu diyordu. Ebubekir Efendimiz duydu, Hanza ne kötü bir laf ediyorsun'' dedi. ''Ne oldu sana?'' dedi. İşte dedi ki, ben dedi, Allah Resulü'nün meclisinde şöyle şöyle hallere giriyorum. Meclisten çıkınca da o halimi kaybediyorum. Acaba ben münafık mı oluyorum? Allah Resulü'nün huzurunda ayırayım, onun dışında ben ayırayım. O zaman Efendimiz enli rivayetinde üç sefer şey yapıyor, ''Ya Hanzar'ı kalp bir an böyledir, bir an böyledir.'' Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Tirmizi rivayet ediyor. Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların haline. Kişi mümin olarak sabahlar, akşam kafir oluverir. Bir takım insanlar dinlerini küçücük bir dünya menfaati karşısında değiştiriverirler. İşte öyle zamanlarda dinini sıkıca sarılan kişi elinde kor ateş tutmuş gibi olur. Yani kalpteki imanın muhafazası çok mühim.